katte gidiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi nasbihu ve ve na'ud min ve a'malina. ve Ve la la ve Muhammedan Ya ve la illa muslimun. Ya ayyuhan nas taqū rabbakum alladhī khalaqakum min nafsin wāhidah wa khalaqa minhā zawjahā wa baththa minhumā wal-arhāmi innallāha kāna 'alaykum raqība yā ayyuhalladhīna muhammadin ve ve her ida ve her ve her Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salatü selam getirelim. <gülme> <'ın Allah> İki <şampiyonu> hafta aradan sonra bugüne vardık Rabbimize hamdolsun. 50 sünnetin seçkin özelliklerine devam ediyoruz. Kaçıncı özelliğe geldik? Rahmet ve rahmetin şiddet vesabbi cemetme. <gülme> evet. evet.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 Bu şahsi özellikler genel özelliklerdir, teferruat değil. İşte Sünnet ve Cemaat'inde bir karakteri var, bir mizacı var. Neyi var? Belli özellikleri var. Bu özellikler Ehli Sünnet ve Cemaati temsil ediyor. Bu özelliklere sahip olanlar da Ehli Sünnet ve Cemaate mensup insanlar olarak ne yapıyorlar? Telakki ediliyorlar. Onun için biz bu özelliklere sahip insanlara genel itibarıyla eğer itizal ve cehmi zıttıysa E'l-i sünnet ve cemaat diyoruz. Eğer şia zıttıysa sünni diyoruz. Anladık değil mi? Eğer itizal ve Cehmiye zıttıysa ne diyoruz? <gülüyor> E'l-i sünnet ve cemaat. Ama eğer şia zıttıysa ne diyoruz? <gülüyor> sünni diyoruz. Onun için sünni kelimesini hafife almamak lazım. Sünni kelimesi önemli bir kelime. Onun için bizim hüyetlerimizde çok eskilerde ne yazardı? Sünni ya da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 üzmesinler. Yani peygamber aleyhissalatü vesselam dünyada çok merhametli. Yani şimdi bakıyorsunuz peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam'a Enes bin Malik. Küçükken peygamber efendimizin neyine? Hizmetine kendini heh, vakfetmiş ama vakfettiren ki Annesi. geri kendi eliyle teslim etmiş. Heh. Enes bin Malik 10 yıl. Ya kendi çocuklarımız var. Enes bin Malik peygamber aleyhissalatü vesselam'ın öz çocuğu değil. Sahabeler ümmetten bir nefer. 10 yıl 10 yıl. İşinizde bir baba olarak çocuğunun müziklerine karşı bir kere üftemeyen var mı? On yıl hizmet ettim diyor, bir kere üftemeyim. Bu nasıl bir merhamet? Bu nasıl bir şey İşte bu dünyevi merhamet aynı zamanda. Yani işte eğer sen rahmet etmiyorsan Allah sana rahmet etmez. Yani dünyada rahmetin yoksa ahirette ne arama? Rahmet arama demektir bu. Her şey elbette Allah'ın meşriyetine ait.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 Kalkınca kız. İşte bu fazla merhamet maraz doğurabiliyor. He. İşte fazla merhamet aciz da doğurabilir. Bir komutan düşünün merhametli. Bir komutan kafire karşı merhametli olursa, düşmana karşı merhametli olursa, savaşın sonu ne olacak? Malum. Hüsran olacak değil mi? He. Bazen aziyet olabilir. İşte aziyet olmaması lazım. Bakın bu günlük ilişkilerde de böyle. Yani Allah Azze ve Celle Rahman mı? Rahman. Rahim mi? Rahim. Ama aynı zamanda aziz mi? Aziz. İntikamı şiddetiyle alan mı? Alan. Öfke duyan mı? Duyan. Gazabeden eden mi? Eden. Bak. Bunları bir kenara itemezsin. Aynı şey işte Peygamber aleyhissalatü vesselam içinde ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisi doğrudan eline kılıf alıp birini öldürmüş mü biliyor muyuz?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 Maruz kalması demek. Allah koruyamaz bu korur. Etrafına ne yapar? Bir çember çizer hiçbir kafir yaklaşamaz. Ama Allah Azze ve Celle şu ümmeti Muhammed'de hiçbir şeyi böyle fevkalade dediğimiz birilerin anlamıyla kerameti ne yaparak? Zirveye çıkararak savunmamıştır. Açıkça ne yapmıştır? Sünnetullah'ı kullanmıştır. Yani onu ümmeti vasıtasıyla ne yapmıştır?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 Yani bir adam hırsızlık yapacak merhamet göster, kolunu kesme. Bir adam zina yapacak, evi ise şu, beki ise şu, merhamet et, ne yapma, haddi icra etme. Böyle bir şey mümkün mü? Değil asla kat'a kella. Yeri geldiğinde cihat ilan etmiştir. Yeri geldiğinde ahdi bozan Yahudileri karılı erkekli ne yapmıştır? Öldürmüştür. Yeri geldiğinde sürdürmüştür. Yeri geldiğinde vasiyet etmiştir. Ben eğer yetişemez Bitiremezsem o sürdürmeyi bitmezlerse sonradan gelenler ne yapsınlar? Sürsünler. Hazreti Ömer onu yapmıştır. Arap Yarımadası'ndan Yemen'deki birkaç tane harç hepsini ne yapmıştır? Çıkarmıştır. O da Yemen'e ulaşamamıştır. Yani Arap Yarımadası kolay bir bölge değil. Türkiye'nin 3-4 katı bir bölge. O bakımda yani işte bakın Allah Azze ve Celle bir anda merhametli ama bir anda aziz intikamı alan şedid İkabı güçlü olan vesaire. E, Peygamber aleyhisselatü vesselam keza öyle. Ve müminler de öyle. Kendi aralarında merhametli ama kafire karşı ne? Şiddet. Yani şiddet zulmü gerektirmez. Şey şeriat kuralları dairesinde. Burada bakın bir kıvam veriyor size. Diyor ki ey ümmet eğer sünnete mensup olduğunuz zaman siz ne bu dini yüzde yüz rahmet ve sevgi dini alacaksınız kim gibi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 Yani ne demek bu? Ne <gülüyor> şey gibi tamamen sal, işi Allah'ın merhametine dök ne de mutezile gibi ki usulü kamseleri vardır. Nedir usulü kamsa? Beş tane asıldır. Onlardan bir tanesi de ne? Elmenzile, beynelmenzile teyn dediğimiz. Ha, büyük günah işleyenlere ne? Cehennem. Büyük günah işleyenlere ne? Cehennem. Çünkü onlar onlar, onlar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 Cahil, okuma yazma bilmeyen, hamile düşünün. Cahil, okuma yazma bilmeyen, hamile bir kadın. Karnında cenini var. Durduracaksın onu, diyeceksin ki, hüküm kimin? Allah'ın <gülüyor> demediği için şimdi hüküm Ebubekir'in diyecek, hüküm Emer'in diyecek, hüküm Ali'nin diyecek, e, der normal. Halife kimse hüküm onun. He. Ama hüküm Allah'ın demediği için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 Kafirlere karşı onurlu ve zorlu. Maide suresi gördü. Sonra muhakkak Peygamberimiz Muhammed aleyhissalatü vesselam rahmet peygamberidir. O aynı zamanda savaş ve cenk peygamberidir. Ve yani aynı şekilde güleç ve şakacıydı. Onun aslında şöyle denmiştir. Şiir. Hiçbir deve taşımamıştır sırtında ahdine Muhammedten daha birisi. birisidir. Aynı, aynı şekilde onun hakkında şöyle de denmiştir. Hiçbir deve ve taşınmamış, taşınmamıştır sırtında düşmanlarına karşı Muhammed'den daha şiddetli birisine Evet. Öyleyse ümmetinin hassası olan Eylül sünnet vel cemaatin basmanın... bu olmasında şaşılacak bir şey yoktur. O sallallahu aleyhi ve sellem onların önderi ve örneğidir. Eylül sünnet dışındaki işleri ters çevirenlerde ise durum yukarıda zikredilenin tam tersinedir. Onlar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 Bizim anladığımız anlamda kalp değil içinde akıl barındıran kalp gündeme gelir. Yani bunların ikisi içinde ne vardır ikisi arasında doğrudan irtibatlar. <gülüyor> Siz ak akıldan kalbi soyutlayamayacağınız gibi kalpten de aklı ne yapamazsınız? Soyutlayamazsınız. He. Bunun örneklerini pek çok yerde görürüz. Pek çok yerde görürüz. El-i ve Cemaat'in alimlerine bakın. Bazen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 Hep örnek veriyoruz. Şevsel'in teyimi bir gün İbrül Kayım'la birlikte ne yapıyor? Tecevül ediyor. Yürüyor. Muhtelif rivayetler var. Bir rivayette Şam sokakları. Bakıyor. Tatarlar bir yanda bir evin avlusunda bahçesinde ne yapıyorlar? Çenge oynatıp, dansöz oynatıp şarkı söylüyorlar. Aynı zamanda da ne yapıyorlar? İçiyorlar. Aynı zamanda da Ne yapıyorlar?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 Çok enteresandır bakın. Işte maslahat dediğimiz olay. Şurada şu adamların iski için çengi oynatıp aval aval dolaşmaları uyanık olup Müslümanları kesmelerinden daha hayırlıdır. Bırak onlar lehlerinde devam etsinler. Bu ne demek biliyor musunuz? Şimdi İbn-i onlara sataştığını düşünün. Onları hep İbn-i saldıracaklar. İbn-i hem de o mahalle sakinlerinin olduğu gibi.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 Ehl-i var. İşte İmam Ahmet örneğine bakın. Gezen bir ney? Örnek. Evet oku. 18 Akıl ile duyguları cem etmek bağlı. Tamam, Duralım. Eastwegen. Come on. Love. Where's Adam oldu da derslerini dinliyor ya. Daha neler göreceksin Yaşar? <gülüyor> şey. <gülüyor> İlk gelmeye başladığımızda isim spalar gibi göstermişlerdi ama en sevimsel olanı Avan. Allah Allah ne diyor ama biz elimiz gibi değil. Evet. Ya <gülüyor> bu bana bak da için koymuş elini. Al <gülüyor> <gülüyor> evet, bak neymiş o zaman. Evet. 18. Akıl ile duyguları cem etmek bağlı. Onların akılları üstün, hisleri doğru ve ölçüleri belirlidir. Ne hislerini akla ne de akıllarını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 Öyle ki mahlukun vücudunun, Halik'in vücudunun ta kendisi olduğunu görür. Varlık aynen bildir, yani Allah'tan başka hiçbir şey görmez. Bu kulların en sapıklarından olan ilhat ve iktihat elinin görüşüdür. Ne fena okuduğumuz gibi ve imbisat. İmbisat'ı da kısaca e, açıklıyoruz. Aynı şekilde sofilerin kullandığı bir ıstılahtır. Şu anlama gelir.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 Şia'da ne vardır? Ehl-i Beyt'e karşı aşırı sevgi. Ehl-i Beyt'in dışındakilere karşı kim nefret? Değil mi? <gülüyor> Haricilerde ne vardır? Onlarda da ne Ehl-i Beyt ne de Ehl-i Beyt'in gayri fark etmiyor. Onlara karşı tamamen ne? İnil hukmu demeyen herkes için ne? Nefret. Demin de söyledik ya. Yani o bakımdan hal böyle olunca nefret demek ki nereden geliyor biraz da? İnsanın neyinden? Duygularından geliyor. Dikkat edin.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 ile hareket eden insanlar romantik insanlardır. Romantik insanlar cah, kuru insanlar olamazlar. Onun için o kuru insanlar, yani nasları kaba anlayışla tasvir edenler, anlayanlar, tefsir edenler de tamamen kimlerdir? Akılcılardır. Yani aklın ispat ettiğini maddi neyde? Anlamda ya da maddi alemde kabul eder. Aklın ispat etmediğinde ne yaparlar? Reddeder. O dikkat edin mesela, ateistler hep kimlerden çıkmıştır? Maddiün dediğimiz maddecilerden çıkmıştır. Ha, emperyalist dediğimiz ya da duygularıyla hareket eden hiçbir insan ne değildir? Ateist değildir. Ateist değildir. Çünkü duyguyu insan ateist olmaya asla ne atmaz, Sevk etmez. Çünkü duygu da asıl olan desteğe ihtiyaçtır. Asıl olan zafiyettir. Yani her birinin müsbet anlamda faydaları olduğu gibi menfi anlamda da neleri var?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 onun muhalifi olmak için bir şeyler ne yapmayacaksın söylemeyeceksin. Demek ki denge unsuru işte eylüsünde denge unsurunu içinde barındırır. Evet. Eylüsünde beş cemadın hissiyatı ve duyguları kuvvetli ve ateşli olmakla birlikte bu duygular ve hissiyat akılla, akıl ise din ile kontrol edilir. Ayette şöyle geçiyor. Bu nur üstüne nurdur. Allah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 İslam dinin temel vasfını bunu kapatacağız. İslam dinin temel vasfı adalet. Adalet eşitsiz eşitlik değil. Adalet eşittir, eşitlik değil. Adalet Allah'ın Kur'an'da emrettiği, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın sünnette emrettiği sebefin, müştehit imamların, alimlerin de o iki neden ruhtan, kaynaktan kural olarak, kaydı olarak çıkardıkları bütün unsurlardır.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 dikkat edin. Yani her vasıf kendi içinde kurallarıyla ne tabi? Ya işte zenginlik ben zengin düşmanıyım. Sen zengin düşmanı ne oluyorsun arkadaşım? Kur'an zengin düşmanı. Sünnet zengin düşmanı mı? E işte hocam ya işte Karun. E Karun kafirdi. Eftiro Eftiro'nun e kafirdi. Enmer'un e Nemrut kafirdi e, Hama. e Haman, da kafirdi yani demek ki ölçü belli ölçü belli şimdi benim Karadeniz'de olmam hasebiyle genelde etrafımdaki Müslümanlar solculuktan Karadeniz'de solculuk yaygındı bir dönem şimdi değil eskiden Karaoğlan hikayesi vardı ya ha, o dönemde genelde solculuktan ne yapmışlar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 Müslüman zenginin kaydı var, kuydu var arkadaşım. Bu adam zekatını verecek, sadakasını verecek, elini fakirlerin üzerinden çekmeyecek, ilmi elinin üzerinden çekmeyecek, ilmi hayırlarda yarışacak. Hepsinde var. Ya hocam ya, ya ben belediye otursuna binerken o adamın, ya bilmiyorum ama Mercedes'e binmesine tahammül edemiyorum. Niye tahammül edemiyorsun? Neden?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 Sen Kur'an ve sünnetin emrettiği yere koyuyorsan sana istediği kadar birileri zalim desin. Hiç önemli değil. Sen adilsin. Eşit olmayabilirsin. Eşitlikten yana olmayabilirsin. Böyle bir Kuran yok. Peygamberlerin bile bir kısmıcı kısmında üstün. Kur'an surelerinin bile bir kısmı kısmında üstün. Kısmı kısmında üstün. E hal böyle. O bakımdan he...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 Anladı. Onun için yani Müslüman adam akıllı adamdır. Adalet, adalet. Adalet mülkün temeli. Eşitlik değil. Adalet. O bakımdan adaletin üstünde durmak lazım. Evet. Adalet bağlı. Adalet en müsünnet ve cemaatin en ayırt edici özelliklerindendir. Onlar insanların en adili ve Allah Azze ve Celle'nin şu ayetlerine sarılma hususunda en evli olanlarıdır. Ey iman edenler!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 Rical kitaplarından örnek veriyor ya tabi burada aslında bir nükte var. Kitap muhtasar olunca haliyle çok fazla bir şey söyleyemiyor mu Şimdi biliyorsunuz bir de iki özellik var değil mi? Bu iki özellik olmazsa olmaz. O rabinin rivayetinin ne olabilmesi için makbul olabilmesi Bir tanesi ne? Adalet. E burada adaletten maksat ne? Dindan. Adaletten maksat ne?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 Adalet deyince dindarlık anlıyoruz biz. Dindar adam adaletli adamdır. E ama ya bu dindarlar yok mu işte bunlar adaletsiz. Niye adaletsiz? Ya işte şu kadar malı mülkü var. E zaten zenginin malı zürdü çenesini yorarmış. E adam var her sene hacca gidiyor. Ya hacca gitmesin işte bu parayı bana versin. Niye vereceksin arkadaşım? <Gülüyor> Niye verecek? Vermek zorunda Böyle bir zorunluluk mu var? Zekatını veriyor mu? Veriyor